الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اله الاولين والاخرين والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين نبينا وقائدنا وقدوتنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين اما بعد بيجون İman dersinin 23. dersindeyiz. 22. 23. Yine 23. 23 mü? 22. 23 değilmiş. 22. 22. 22. dersteyiz. 22. Eee İmanın imanı artıran sebeplerdeyiz. 9. sebepte kaldık. Bundan önce e, 8 tane sebep açıkladık. 9. sebepte kaldık. Evet, o yanında 9. sebep. Sadık müminlerin ve Allah'ın salih dostlarının vasıklarıyla vasıflanmak, onların izlerinden gitmek, onları rehber edinmek ve onlarla beraber olmak. Çünkü bu davranış kul a Rabbini hatırlatır, kalbini inceltir ve imanını artırır. Evet. Şimdi bundan önce ilimden bahsettik. Allahu Teala'yı hakkıyla tanımadan bahsettik. Bunlar insanın kulun imanını artırıyor. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ittibaten bahsettik. Bu sayrı sebeplerden bahsettik. Bunlar hepsi nedir dedik arkadaşlar? Kulun imanını artırıyor. Bizim ihtiyacımız var imanımız artsın. Artmasa hayat tarlasında akıntının tersine duramayız. Çünkü akıntı akım bizi götürmeye gid geliyor. Bunu da nasıl dururuz bu hayatın akıntısında? İmanla imanın imanımız ne kadar güçlü olursa o kadar akıntının tersine durabiliriz. Bu sebeplerden de çok önemli bir sebeplerden de birisi müminler, sadiq müminleri sıfatlarıyla sıfatlandırmamız lazım kendimizi. O da ne demektir? Yani biz önce müminlerin hakkıyla sıfatlarını bileceğiz. Ondan sonra kendimizi o sıfatlarla sıfatlandıracağız. Sadık müminlerin sıfatları nerede var? Kur'an-ı Kerim'de var, sünnet-i seniyyede var. Allah-u Teala Furkan suratında sadık müminlerin sıfatlarını açıklıyor. Sünnette birçok yerde sadık müminlerin sıfatları geçiyor. Sadiq müminlerin sıfatlarıyla biz zaten imanın ileri derslerinde iman sadık iman ehlinin sıfatları diye büyük bö bir bölüm var. Biz burada fazla detayına geç girmeyeceğiz. O büyük bölüme çatlayacağız. Belki orada 10 15 derste o sıfatları teker teker işleyeceğiz. Ama sadık sıfatları müminlerin sıfatı nedir? Kısacası desek Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sifatıdır, şenailidir, hali ahvalidir. Çünkü sadık musulmanlar canlı olarak kimi temsil ediyorlar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl o sifatı, o ismi hak ederler? Neyle hak ederler? O sifatla sifatlandırılırlar. O sifatı üzerlerinde yansıt yansıtla yansın yansılar yansıtları anda o sıfatlardan ne olur? Sıfatların sıfatlandırılır. Onda ne olur? Hakiki mümin olurlar. O da Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sıfatlarıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sıfatlarını hepimiz biliyoruz. Neden biz bu sıfatlarda sıfatlansa eee ney ne, ne nasıl ihtiyacımız olur bunda çünkü bu imanımızı artırır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neyle imanı zirveye vurmuştur? Neyle salih kul olmuştur? Neydi evliya Allah olmuştur? Neyle peygamber sıfatlarını kendi üzerinde tecelli ettirmiştir? Salih kullardan iğidir. Bütün peygamberler salih kullardan olmayı temenni etmiş, arz etmiş. Ve İbrahim aleyhisselam Peygamberlerin babasıdır ne diyor Rabbi ilhini bis salihin Yusuf aleyhisselam hakeza bütün peygamberler bizi salihlere ilhak etti. Salihler işte nedir? Sadık müminlerdir. Salih nedir? Bütün ameli düzgündür. Ona salih derler. Salihin karşı nedir dedik? Talehtir. Yani ameli şeriat'a göre değil. Zıttı yani. Zıddı Anali şeriatı ziddir yani tam değil. Tam yerine getirsen salihdir, geçerlidir. İşte bu salih insanların sıfatına uymak insanı ne yapar? Onlara benzetir. Onlara benzesek ne olur? İmanımız artar. İmanımız artsa ne olur? Bu hayat tarlasında imtihandan neyle geçeriz? Başarıyla geçeriz. İşte bu çok önemlidir. Bir mümin isterse Eğer Allahu Sübhanu Teala'nın rızasını kazansın, cennetini kazansın, bunların sıfatlarını detayıyla bilmesi lazım ki canlandırsın. Onun için Resulullah e, e, Allah Teala ne diyor? Sizli sizin için Resulullah en güzel örnektir. Bu ayet bu ayet neyle meftur? Yani biz resul biz biz mükellefiz. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bütün hal ve hal, halatını, şemailini bilmemiz lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün içinde ne yapıyordu? Sabah uykudan kalktı, ta akşam uykuya kadar, gece hali, yemek hali, içmek hali, beş vakit camideki hali, arkadaşları ile hali, eşi ile hali, eşleri ile hali, bunların hepsini bilsek ne olur? Hakkıyla mümin oluruz bu muminler ne yapar insanı? bu muminler asıl da salih salih insanlar, sadik muminler bunlar hepsi nedir? dedik evliyaullah diler evliyaullah nedir? Allah'ın seçkin kullarıdır e biz bunları kendimize önde gelsak ne olur? imanımız artar artsa ne olur? sabit kılırız böyle Allah Teala'nın karşına çıkarız ondan sonra ne olur? Allah Teala'nın rızasını ve cennetini kazanırız Yoksa hiçbir şekilde bu hayat tarlasında insan Allah şeyin insan bu hayatın fitnesinin karşısında duramaz. İmkanı yoktu hiçbir halde. Tedbire elden bıraktın hemen alır akıntı seni gider. Çünkü Resulullah nasıl dedi sallallahu aleyhi ve sellem? Sırat-ı mustakim çizdi çizgiyi dedi bu sırat-ı mustakimdir yanda ne var? Dalalet yolları var. Her dalalet yolunun başında ne ne var dedik? Şeytan var. Bundü için bizim baş düşmanımız şeytandır bizi bırakmaz. Daimli dalala yoluna bizi ne yapıyor? Çağırıyor. Yani başımız boş değil. En büyük düşmanımız tetiktedir bizim karşımızda. Ne yapmak istiyor bizi? Kendisiyle cehenneme götürmek istiyoruz. Söz vermiş, yapacak. Va Ve çalışır düşmanınız. Gece gündüz çalışır, bıkmaz. Hazret Adem'in cennetten başlamış tetik tetiğe basmış dünyanın sonuna kadar bir dizgin çalışır. Yılmaz, bıkmak bilmez ama biz ne yapıyoruz? Şeytana göre, baş düşmanımıza göre bizim hayatımız la şeyitir. Hiçbir şey değil. Hiçbir şey değil. Yani bir denizde bir damladır. Bir insanın, bir kulun Şeytana göre denizde bir damladır zaman olarak. Ama biz bunu ne yapacağız? Mücadele edeceğiz. Ama o bak bir damlayı önemser. Onun için bir tane bir küçük küçücük günah işletse sana onun için önemlidir. Yani düşmanımız bizim bizi götürmekte, o akıntısına almakta çok ciddidir. Biz de bu ciddiyeti anlayıp kendimizi ona göre ayarlamamız lazım. Yoksa imkanı yoktur. Hiç duramazsın. Onun için arkadaşlar bize imanımızın artma sebepleri bize lazım olması çok lazımdır bu şarttır. Evliyaullah salihini insan insan bunları gördükçe zaten Allahu Teala'yı hatırlar. Salih insanlar ne, nedir salih insanlar? Salih insanlar sadece kendileri salih değil. Salihler muslihlerdir aynı zamanda. Yani hem kendileri durumları salihtir. Allah-u Teala yanında kabul buyurmuş geçerlidir. Hem de bu görüntüleriyle, hayat şemaliden insanları ne yapıyorlar? Salih ediyorlar. Yani insanları etkiliyorlar. Ne de etkiliyorlar? Örnek oluyorlar. Davet yapıyorlar. Dilleriyle hali davranışlarıyla. Bir mümin, hakiki mümin toplumda hem salih olacak hem musluh olacaktır. Yani hem kendini düzeltecek, kendini düzelti ister istemez karşısına etkiliyecek. Onun için hiç davet yapmasan. Bazı insan ehil değil, davet yapamıyor. Allah vermemiş ona o kabiliyeti. Sadece kendin İslamiyeti hakkıyla yaşa. Şeklinde, şemailinde, adetinde, urfunda. Beş vakit camide namazda, alışverişinde, komşulukta birden bakarsın. Sen en büyük davalcı olmuşsun semtinde. İnsanlar seni görer de yapar, örnek alır. İnsanlar seni görer, örnek alır. İşte bu nedir? Sen salih oldun, artı musluh oldun. Yani bir bir insan salih olsa ister istemez musluh olması lazım. Hiç hiçbir çaresi yoktur. İster istemez musluh olur. Davet etmese bile musluh olur. Onun için salihler insanı ne yapar? Allah Teala hatırlatır. Enbiya'ler nedir? Salih'tiler. Aynı zamanda müsleh'tiler. Sahabe birinci kuşak ne yaptı? Hem salihidir hem müslehüdür. Onun için biz ne yapacağız? Bu salihler, bu salih insanlara önce tespit edeceğiz. Salihçimdir. Nasıl tespit ederiz? Salihlerin sıfatını bileceğiz, ona göre tespit ederiz. Eğer salihlerin sıfatını biz bilmesek Onları da tespit edemeyiz. Sıfatları nedir? Eş-i i̇şte Resulullah'ın sıfatıdır sallallahu aleyhi ve sellem. En büyük salih insanın sıfatı nedir? Dinin direğini temsil edecek. Dinin direğini canlandıracak. O da nedir? Namazıdır. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Bir insanı gördün camilerimize müted gelip yüdür 5 vakit şahadet eder edin ona mümin, o mümindir." En büyük salihlerin sifati Allah-u Teala mümin e, surasında qad eflahel mu'minunel lezinehum fi salatihim haşi'un bak haşi'unle başlıyor haşi nedir? yani huşula duruyor Allah-u Teala öyle duruyor ki kendisi Allah-u Teala'yı görmüyor şey Allah-u Teala onu görüyor bu huşu ötür e, sifatlarını sayıyor tabi 7-8 onu açıklayacağız inşallah Sifat derslerinde. Sonra ne diyor? Ayeti neyle bitiriyor? Aynı ayeti sıfatlarla ilgili ne diyor? وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ Birincide huşu utan durar. Demiyor namazlarını kılallar, mukayyet olurlar Allah-u Teala. Tam zirvattan başlıyor. Yani müminsin, zirvete varmışsın. Sonra ne diyor Allah-u Teala? İşte espri buradadır. Sifatları kapatırken dura salatlarına muhafaza ederler. E zaten huşu üzere eder, tayyir muhafaza ederler ne demek? Yani o seviyede o huşuya muhafaza ederler. Yani düşmez, kaliteleri düşmez. Ne olur? Aynen seviyede giderler. Nereye giderler? Cennetin kapısına giderler. Başka hitç arası yoktur. İşte biz bunları bileceğiz. Salih musluk olacağız. Bu salihler Bizim bu salihlere ihtiyacımız var. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir eee şeytan bir kişiye iki kişiden daha yakındır. Yani de iki kişiye iki kişiden bir kişiden daha uzaktır. Yani sen tek başına olsan şeytan gelir vesvese edebilirsen ama yanında bir Müslüman kardeşin olsa edemez. Bir salih kardeşin olsa hiç edemez. Üç tane olsanız aranıza giremez. O arar. O tedbiri bırakmaz elden. Arar. Onun adımları var. Hiç bırakmaz. Nefesi uzundur. Ve sabrı da çok büyüktür. Ama insan oğlu da bu konuda zayıftır. Ama ne olur? Birbirimize destek olur. İşte Allah Teala bize öyle bir düşman vermiş ki biz görmeyiz onu, o görür bizi. Ama bunun yanında onun bütün planlarını bize açığlamış. Bak Havaltaç Allah'ın mutlak adaleti gereği yani şimdi kurallar olmuyor. Düşman bizi görmüyor. E bizi görüyor, biz onu görmüyoruz. E, bu adaletsizliktir zahiren. Ama onun karşısında Allah Teala ne yapmış? O düşmanın bütün planlarını sen açığa mış. E hadi o düşman sen oyunu Kuran'a göre oyna, kazan. Nasıl kazanırsın? Kuralına göre oynamazsan kazanamazsın. O adımlarını Allah-u Teala bize absoğlamış. Onun için şeytan uymayacağız. Salih insanlar ne yapar bizi? O hayatın akıntısından sebat akıntısına kaptırır bizi. Hatta hayatımız nedir dedik? İnsanoğluna hayatı. Attuz kırk sene başka yoktur. Yan uykuyla yan çocuklukla geçiyor dedik. Bu attuz kırk sene Ortalama hayatı ne yapar? Çok kıssadır. Bunu sabit kılmak için bu salihlere bizim ihtiyacımız var. Bu salihlerin sadece gör görmeleri değil. Zaten bir salih insana baksan sen faydalanırsın. Bunun yanında ne lazım? O salih insanların meclisine mukayyet olacağız. Meclislerini araştıracağız. Gidip meclislerine oturacağız. O meclislerde şeytan uzağ olur. Rahmet meleklere inir. İki tane olsanız bile. Tek başıma olsan bile salih isen Allah'ı zikretsen melekler iner senin üzerine. Fe keyfe bir toplumsal olursun. Sahabanın birisi geliyor Derya'ya sonra ben dün gece eee Kur'an okuyordum sesten. Atım yanımda öyle ses yapıyordu. Ne diyorlar atın şeyine? Çişliyordu. Şey yapıyordu. Korkmaya başladım. Yani ben okudukça Dedi onlar anıyordu, o, "Onlar meleklerle nurdolu melekleri görüyordu." dedi hatt. Melekler ne anıyordu? Kur'an'a iniyordu. Zikir halkasıdır. Salih insanların halkasıdır. Diğer hadiste ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Diyor ki, ilim halkalarında melekler gelir, kuşatırlar orunu. Rehmet melekleri tabii. Kuşatırlar. Bazı melekler geç haber alır. İlim meclisi dağıldıktan sonra gelirler. Yeni dağılmış, yeri sıcak ne yaparlar? Toprakta evlenirler, toprağa sününürler. O topraktan ne aslar? O bereket aslar. Melek gelip insanoğlunun salihlerin bereketini alıyor. 13 o maclislere bizim ihtiyacımız var. O maclisler ne yapar? O maclisler bizi Allah'a hatırlattırır. Allah'a insan hatırlasa ne olur? İhsan derecesine çıkar. Niye şimdi biz burada derste oturduk? Bir güzel şöhbet ediyoruz camiye. Beş vakit namaza giderken imanın yükseliyor. Hissediyorsun Allah-u Teala seninledir. Çıktın çarşıya. Tamam biz fitneden, fasattan bahsetmiyoruz. Daldın helal hayat şartlarını. Alışına, verişine. Ne oluyor? Unutuyorsun. Ne ister? Dedik Allah-u Teala beş vakit namazı niye sık aralarda beş vakit koymuş 24 saatin içinde? Ne ister? Allah Teala'dan uzak düşmeyelim. Çünkü düşman hemen alır bizi düşman. Sürüdün ayrılan koyun gibidir. Hiç ayrılmayacaksın sürüden. Çünkü Allah Subhanahu Taala insan oğlunu toplumsal yaratmış. Ayrılamasın. Sürüden ayrıldın hemen kaparsan kurt. Bizim düşmanımız kurttan daha kötüdür. Kurt en azından gelir, dişlerini gösterirsen dikkat edersin. Bu çok sinsidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dur öyle yerir canında damarlarında kan nasıl yürüyor hissetmiyoruz. Böyle bizim bedenimizde yürür şeydi. Nereden giriyor bize? Dedik nefisten giriyor. Biz nefsi önlememiz lazım. Ondan dolayı arkadaşlar bu salih insanların meclislerine, onların kenekip oturmamız, onların onların sıfatlarıyla sıfatlandır sıfatlandırmamız nedir? Bu bizim Bir olmasa olmazımız olması lazım. Bu şerttir. Allah-u Teala ne diyor? Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem Ula'ike lezine hedallahu Allah-u Teala diyor ki onlara peygamberleri sayıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Ula'ike onları Allah-u Teala hidayete hidayet verdi ve hidayete kavuşturdu. Bu peygamberleri. E tamam. E tamam ben de peygamberim ya Rabbi ama ne diyor Allah-u Teala fe bi hediyuhum iktedi onların hidayetleriyle hedinedir yollarıyla ihtedi yollarını tut şimdi bu zahiren burada bir çetrefil var ya zaten Resul'dur zaten mazumdur nasıl Allah-u Teala diyor onların yollarını tut şimdi bize dese normaldır Sahabe sahabe dese normaldir. Ama bu Resul'dür. Resulullah'tır. Hatemü'n-nebiy'dir. Son peygamberdir. Dir onun yolunu tut. Ne de teesside. Teessî nedir? Üsve-i kudve. Örnek almakta yolunu tut. Neden? Bu bir tesellüdür. Bu değil ki sen yanlış yapıyorsun ey Muhammed. Allahu Teala. Ya hayır tesellidir. Bak diyor peygamberler de haziyet yedi. Peygamberler de yalanlandı. Peygamberler de yalancı dediler, sahir dediler, kezzep dediler. Ama sen ne yapacaksın? Evet. Onları örnek alıp gücleneceksin. Çok önemli bir mesele. Yani bu ayetin esprisi çok önemlidir. Allah-u Teala Resulullah'a bile diyor örnek al. Ha şimdi biz hepimiz biliyoruz şeytanın adımları var ama Kapılıyoruz. Allah-u Teala diyor örnek al. İnsanoğlu örneği sever. Onun için Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de çok örnekler verir. Çünkü insanoğlu bundan anlar. Örnekten anlar. Allah-u Teala diyor ki o peygamberlere hidayet verdim. Onlar, onlar düzgün yolda gittiler. İptila, hayat çertleri hepsi davet sünnetlerini yaşadılar. Resulullah da biliyor munu ve yaşıyor da ama teselli teselli için diyor teselli. teselli almak için diyor ne yapar oraları? Oraları kendine örnek al. Sonra ne diyor? Diyor kul la es'elukum aleyhi ecrân in huve illa zikrun lil alemin zikra lil alemin yani biz bu işi yaparsan Resulullah diyor ben sizden bir ecr istemiyorum. Bu saadet zikra lil alemin Bu nedir? Hatırlatma. Hatırlatmadır. Bu din de alemine bir dindir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içi aleme de gelmiş ebedi olarak. Ondan sonra peygamber yoktur. Ondan sonra peygamber yoktur. Diğer ayette Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ne diyor? Allah subhanahu aleyhi ve sellem. Bak salihlere örnek almak için. Dürü vasf vurur. Vasf. وَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ Diyer, ey Muhammed diyor, sabret. Resulullah sabredenlerin imamıdır. Sabredenlerin imamıdır. Ama olsun, yine sabret. Çimlerden, onlar da seninlendir çi. مَعَ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ Gece gündüz Allah-u Teala'ya ibadet ediyorlar. Kimlerdir bunlar? Dua ediyorlar. Bunlar kimlerdir? Sahabeler, şeylerdir, peygamberlerdir, ondan önceki enbiyelerdir. Bunlardan tut. Bunun yanında kim var? Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem öğrenen sahabeler var. Ehl-i Suffa diyorlar onlara. Onlar var. İşte hepiniz bir ne sizin mavzuma? Hepiniz bir parçasınız. Bu parça hep bu salih insanlar hepsi birbirini tamamlar. Hepiniz beraber sabredin. İnsan tek başına sabredebilir mi? Çok zorluk çeker. Edemez, ayak kaya. Ama ne yapar? Ben gelirim. Eyüp kardeşmeni sabrettirir. Bir müşkülem olsa diğer sabret. Kardeşim böyle yapma. O biraz şey yapsa ben ona teselli veririm. İşte budur. Salih insanların meclisi budur. Allah Teala Resulullah'a bile diyor, beraber olun. Ya yani Resulullah da insandır. Bir müşkülat olduğunda ne olur? E istişare eder. O ediyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birbirlerine teselli verirler. Ondan sonra ne diyor? Yuriduuna vece. Sabredenlerin sıfatı nedir? Allah rızası için sabrederler. Gösteriş değil, riya değil. He? Ticaret değil. Ne için? Allah rızası için sadece. Allah'ın rızası için sabrediyorlar. Sonra ne diyor? Allah-u Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem وَلَا تَعَدْ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُوا زِينَةَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Hayatid dunya. Yani insan oğluna asıl da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem örnek olduğu için bize Allah-u Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün ümmete anlamı geliyor. Hitap muveccettir. Diyor. Onlar Ne? Gözün dünyaya yapma. Çünkü dünya ziynesi bitmez. Hedef nedir dedik? Hedef Allah rızasına çitlenmektir. İnsan aldanmasın. Burada bu ayette niye bu zikir olunuyor? Diyor gözün zi dünyanın ziyneti aldatmasın seni. Fitnesi. Neden burada zikir olunuyor? İşte bu şeytanın bir planıdır. Allah çeşf ediyor burada. Bu ziynettir. Süstür. Boş laftır. Kılıftır ama içi boştur bunların. Aldanma, değmez. Ama orada seni bunun ebedisi. Orijinali nerede bekliyor seni? Ebedi hayat. Evet. Sure ne diyor? Velatu te. Men aghfalna qalbu an zikrina ve tabe hawauhu ve kana emruhu furta. Diyor ki, olara da uyma. Kalplerin olmuş. Dünyaya havalarına hava nedir? Nefis. Dedir nefis nedir? Şeytanın giriş noktasıdır. İnsan oğlunun bedenine şeytan giremez. Kapısı yoktur. Bir tane kapısı var. O da nedir? Nefistir. Nefisten girer. Yoksa bütün kapılar sağlamdır. Hiçbir yerden şeytan giremez. Sadece nefisten girer. O da öyle sinsidir ki kapıyı kırıp giremez. Öyle cireri çiysen hissetmezsin. Çaktırmadı. Cirer orada ne yapar? Yavaş yavaş içini uyar. İşte Allah-u Teala burada diyor ki nefsini ilah edilen. İttaba hava. Havasına, nefsine uyan. Nefis nedir? Ammaratun bisuk. Ayette diyor. Nefis her zaman ne yapar insanı? Kötülüğü emreder. Sen ne yapacaksın? Onun zıddını duracak. Ne ile duracaksın? E imanınla. İmanla lazım bu güçlendirmesi lazım. Ne ile güçlendirir? İşte bu sebeplerle. Bu sebeplerin de birisi nedir? Salih insanlardır. Bize destek verirler. Evet. Nefsine uyanın nedir? Furuta. Şimdi bir tespihi ipi koptunu olur. Dağılı gider. Nefsine uyanın da meselesi ne olmuş? Dağmış gitmiş. Hayatta toparlayamaz kendisi. Ama nefsine uymayan ne olur? Salih olur. Evet. Bir diğer hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu salih toplumlarla ilgili örnek veriyorum. Diyor, inneme metelu celis-ü salihi ve celis-ü su'i Diyor, celis-ü salihten celis-ü su Eyi bir toplumla kötü bir toplum, salih bir toplumla kötü bir toplum. Neye benzer diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Diyor şuna benzer. Kehamilil miski ve nafikhil kir. Eyi bir toplumla kötü bir toplum, salih bir toplumla talih bir toplum neye benzer Resulullah diyor? Kemasil kehamilil miski ve nafikhil kir. Hamilil miski tan Nafi khil kir. Hamilil misik nedir? Bir yana koku satıyor. Kokucu dükkanıdır. E, e, nafi khil kir nedir? Demirci dükkanı diyelim. Eskiden demirci, o zamanda demirci dükkanları nasıl iddia? Küreleri vardır. Çalardılar, demiri eritirdiler ateşte. Çalar ne olurdu? Atardır. Bu günde de var, testere var, ilgisiydi kesiyor üzerine atıyor. Kaynak yapıyor üzerine atıyor. Aynendir elhamdülillah. Resulullah öyle güzel bir örnek vermiş sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor salih toplumla gayri salih toplum aynen buna benzer. Biri perfumcu dükkanına benzer. Biri demirci dükkanına benzer. Ha belki bazı insanlar anlamaz. Davam ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ne diyor? فَحَامُلِ الْمِسْكِ اِنَّمَا amma en yuhzikha ve amma en tebta'a minhu yen yani, kokuju dukanindan bir kok alırsın güzel bir şey alırsın çıkarsın faydalanırsın yen yani de ne olur oradaki havadaki koku seni alırsın rahatlarsın yen yani, örnek sikarsan için oradan çıkarsın temiz kokuyorsun faydalandın mı faydalandın Ama demircinin dükkanına gitsen diyor ne olur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yen onun dumanı canına sınar, elbisene sınar. Yen onun parçaları, demir parçaları atar elbiseni yakar, saçını yakar, çakalını yakar. Ne oldu? Zerel gördü. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Salih bir toplumla Kötü bir toplum aynen buna benzer. O zaman Allah bize akıl vermişse ne yaparız? Salih topluma sarılırız. Salih toplum çok önemlidir. İşte bak faydasını. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu bize açık açık oluyor. Sonra sallallahu aleyhi ve sellem diğer bir hadiste ne diyor? Erraculu ala dini halilihi. Halil nedir? Arkadaşı Dost. dostu yoldaşı bu halildir diyor ki er racul ala dini halili bir adam diyor dostunun dini üzeredir ne demektir bir adam di dostunun dini üzeredir yani sen toplu hangi topluma gidiyorsun sen o toplumun inancını şeyini yaşıyorsun Hangi toplumdaysan, hangi ortamda kalkıp oturuyorsan, onlardan ne oluyor? Kalkıp aynen fikri, aynen zihniyeti, aynen şeyi taşıyorsun. Ondan dolayı ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Diyor, felyan dur. Ehedüküm men yuhalil. Diyor, bakın bir taneniz seçerseniz kendinize Kimi seçtin bilin. Kimi dost edin bilin. Çok önemli meseledir. Bu Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem neyidir? Tavsiyesidir. Tavsiye nedir? Resulullah'tan Nasih. bizi yani nasihattir ama bizi kurtarmak mahiyetindedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim kurtarıcımızdır. Bizi ataştan kurtarıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ne diyor? Diyor. Bir şahıs dostunun dini üzeredir. O zaman kendinize kimi seçtiğinizi bilin. Biz ne yapacağız? Arkadaşlar kimi seçeneceğiz? Salih insanlar. Bizi Allah'a hatırlasın. Ya mutsuk ellerim elimizden tutsun. Yol göstersin. Salih insanların hiç olmasa, bak salih insanın o kadar bereketi var. Bir akıntı gibidir. Olarca bir gibi emel de yapmazsan sen yeter ki akıntıya takıl. Allah'ın izniyle o seni götürür. Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu şeyi bulunmuş. Ondan sonra ne diyor? Latu sahib illa mu'mina. Bu bu emirdir. Aslında bu emirdir. Ne diyor? Latu sahib illa mu'mina. Emrediyor Resulullah. Hiçbir zaman <gülüyor> <gülüyor> müminden başkasını. Müminden başkasına dost edinme. Hiçbir zaman Yani arkadaş tutuyorsan Dost edinirsen, helil ediyorsan Kendine çime edeceksin Mumin insan Muminden zelal gelmez Mumin tam tersine sene aynı olur Kendi hatanı görersin orda Sonra hadisin Davamında ne diyor Ve la yekulu taamuke Taameke illa teqiyyum Senin yemeğini de Çim yesin Ancak muttaki, ancak muttaki yesin Bu ne demek? E, bu demek ki o hadisin tamamıdır. Çünkü kimin ev, senin evine kim gelir yemeğe niye maga? Dostun gelir. O zaman sen eva geyr-i mümini sokma. Burada niye mümin demedi, teki dedi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem takva sahibi ne eder? Emniyetlidir. Gider evine sana hiyanet etmez. Allah'tan korkar. Takva nedir? Allah'tan korkmak. Allah azabı ile kul kendisinin arasına Allah korkusunu koyar. Allah korkusunu bu ataştır. Cehennem ataşı. Bu da biziz. Aramızda ne var? Emel var. Bu emel salih ise bu ateşten uzaklantitri bizi. Bu emel kötüyse bu ateşe yakınlaştırır bizi. Salih emel bir sedd olur. Aynen salih. Neyin aramızda? Ataşla, cehennem ateşiyle bizim. İşte bu takvadır. Allah korkusu, takvadır. Allah korkusu neyi gerektirir? Neyle ne olur? Ben Allah'tan korkuyorum. Bitti mi? Bu, i̇spat lazım dedik. Çünkü iman meselesi takvada imana yürür. Ne ister? Amel ister. Amel olmasa imanın olmasıdır demiştik. Takva ne ister? Amel ister. Salih amel işledin. Senle cehennemin arasına çelikten desek bile azdır daha güçlü bir şey diyeceksin. Ne vurur? Bir sed. Sed vurur. O seddin farkı ne zaman varız arkadaşlar? Cennette. Cennette geliriz o seddin önüne. Ya Rabbi diyeniz. Ya Rabbi diyeniz. Bizim dostlarımız vardır, arkadaşlarımız vardır, muhalleler arkadaşlarımız vardır, bizimle kan kardeşleri vardır. Nerede olur var şimdi? çok amel işleyen vardır, günahçılar vardır. Bularız mı biz cennette yerleri nerede? Allah tane diğer onlara taşıdı. E bir görmek istiyorsanız arkadaşlar. İşte o set o set orada bakarız. Batini Batini Batini rahmetin kıbaliği hak. Bu taraftan bize taraf cennette taraf rahmettir. Gözünün önüne koy bir ekranın önüne dölmüşsün görüyorsun onları. Ama Batın hummükleriim azap. O bir tarafı cehennem ataşıdır. Biz onları ataşta görürüz kıyamet günü. Mümin insanlar, salih insanlar, asi insanları, kafirleri, müşrikleri ataşta görürler. Ama onlar ataşta yanıyor. Biz bu tarafta Allah'ın izniyle cennetteyiz. Bir de bu da il görüntü, bir de ses var orada. Konuşuruz orada. Hatta diğeler yok. Biz dostuyduk. Ya o o nimetten sizde var bir kuyudum su verin bize. Olmaz deriz. Yasaktır, veremeyiz. İstesek de. Bu ayette nasıl geçiyor bir hubiera? Şu anda aklımda değil. Kaçın, nerede hangi surede geçiyor? Ama maksat nedir? Maksat o takva çok mühimdir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor senin evine müttakiden başka girmesin. Çünkü mütekin ne demektir? Hıyanatlık etmez seni. Hıyanatlık nedir? Göz en hıyanatlığın en kötüsü gözdür. Hiç kimse keşfedemez gözü. Onu bile Allah-u Teala ne yapar? Bilir. Evet. İşte bu da salih e, şeyin e, salih insanların dostluğu, oların meclislerde katılmak imanımızı artmalardandır. Bu da dokuzuncu. Onun üzerine okuyalım. Allah'ın mümin kullarına anaya, babaya, akrabalara ve komşulara iyilik yapmak, insanlara karşı iyi halaklı olmak, onların ihtiyaçlarını gidermek, sıkıntılarını kaldırmak, sevinçlerini ve üzüntülerini paylaşmak. Evet. Şimdi 10. sebep imanımızı artıran sebepler nedir? Şimdi salihlerin sıfatı nedir dedik? Salih nedir? Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği bütün güzel ahlaklan şûşlanmaktır. Güzel ahlakı canlandırmaktır. Dinimizin gereği budur. Din dinimiz bize güzel ameli, güzel ahlakı emretti, kötüsünden nehyetti. Bu güzel ahlaklardan da birisi insanlara iyi geçinmaktır özellikle mumin insanlara sonra musulmanlara sonra bütün insanlara sonra bütün canlılara sonra canlı olmayanlara da iyi geçirmektir. Şer değil canlılara canlı olmayanlara da iyi geçirmektir. Yani sen girdiği yerde duvarı insan yıkar mı? Ağacı kırar mı? Ha? Keser mi? Aziyet verir mi? Her şeye ne olacak o mumin? İhsanla İhsan nedir? en güzel şekilde. İhsanın kelimesi en güzel şekilde yapacaksın. Onun için bizim meşhur terimimizde ne var? Diyoruz ki eee Resul men ittaba'a'r resule bi ihsanin. İhsan nedir? En güzel şekilde uyanlar Resul'ü. Resul'e uyanlar çoktu. Kimse bugün de dinimizde yüzde dokuzanı Resul'a uyuyor. Bütün fırkaları. Hiç kimse demiyor ben Resul'a uymuyorum. Ama birisi en güzel şekilde uyuyor, birisi en kötü şekilde uyuyor, araları da var tabi. Ama kim hakkıyla Resulullah'ın sünnetine, isabetine ne ile olur? Allah'ın rızasına ne ile olur? Hakkıyla Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem uyanlar. O da nedir? Hakkıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anladığı gibi anlamak. Âmel ettiği gibi amel etmek. Eksik fazla gibidir. Fazla da eksik gibidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize dini tamamlanmış bize vermiş. Hatta hadiste dedik her zaman da diyoruz dü sizi apaçık bir alana bıraktım. Gecesi gündüz gibidir. Kalınlık yeri yoktur. Apaçık. Buradan sadece kim kaya dalalet ehli kalır. Yolunu kaybeden kaya. Yoksa aklı zerrece akıl olan insan bu yoldan kaymaz. Apaçıktır. Gizli bir yeri yoktur. Ondan dolayı ihsan nedir? En güzel şekilde Allah'ın kullarıyla, Allah'ın yarattığıyla, Allah'ın bütün bu evrende varlığıyla ne yapmak? İyi geçinmektir. Önce müminler. Müminler kimdir? Musulmanların öz insanlarıdır. İman seviyesine gelmişler. Bunlardan nasıl geçirmemiz lazım? En iyi şekilde geçirmemiz lazım. En iyi şekil nedir? Onların hakkını vermemiz lazım. Allah'ın kullarıyla, Allah'ın kullarıyla, Allah'ın yarattığıyla, Allah'ın bütün bu evrende varlığıyla ne yapmak? ribetlerini yapmamamız lazım. Bu da bunları da inşallah biz ileride işleyeceğiz. Momillerin sıfatlarında. Jönlerini kırmayacağız, ağır söz söylemeyeceğiz. Saygı saygımızı göstereceğiz vesaire. Bunlardan da burada açığı nedir? İhsanla geçinmek. Amellerde biril validen ana babaya iyi geçinmek. Ana baba en önemli şeydir. İnsanın hayatı İnsanın hayatı İslam dininde İslam dinine girdin senin bütün gücün imanından sonra kimden gelir? Ana babanın razlığından gelir. Çünkü ana baba razı oldu senden Allah razı olur senden. Hatta hadis-i şerif diyor, cennet anaların ayağaltındadır. Ne demek bu? Yani Rızaları ondan dolayı bu hadisi de ayet teyit ediyor. Diyor ki anan baban men iyi geçin uf deme olara. Uf nedir? Yani biraz mırın kırın şikayeti etmeyeceksin. Mutlak temsil emirlerinde duracaksın. Hatta ayette ne diyor? Anan baban müşrik olsa bile. Müşrikçiler, kâfirdiler olabilir. O ayrı bu ayrı. Uyma olarak şirkte. Uymazsın. Çünkü Allah'tan başka itaat edilecek hiç kimse yoktur. Allah'a, biz Resul'e bile Allah'ın itaatii itaat ediyoruz. Resul kendisinden bir şey söylese kimse tutar mı onu? Tutmaz. O söylemez tabii. Ama söylese bile tutulmaz. Onun için Resulullah ayette Allah Teala diyor ki eğer biz bizim emrimiz olmadan bir şey desek laqata'ana anhul minhu anhul vetin şahdamarını keseriz diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imtihanı yoktur desem ama itaat sadece Allahu Teala'nın emrine olur. Ana babayı itaat etmeyiz ama bu değil ki anlamı biz iyi, iyi geç iyi geçinler iyi geçiniriz. Anne babamız müşrik de olsa bile iyi geçiniriz. Bu şarttır. Anne baba çünkü İslam'da çok değeri var. Onlar senin dünyaya gelmene gelmesine Allah'ın sünneti gereği sebep olmuşlar. Anne seni 9 ay hamile etmiş, baba senin rızkını getirmek için koşturmak için Java göstermiş, seni yetiştirmiş. Bir zaman yetiştirmiş ki seni sen herden şerri ayırt edemediğin zamandır. Ondan sonra sen büyüyorsun, yetişkin oluyorsun. Onlar ne oluyor? Ana baba küçülüyorlar. Hayatın sünneti mıdır? Ondan sonra sen küçülürsün, evladın büyüdür. E İslam bu bu bu ince bir hassası, ana baba hassasını göstermeseydi toplumsal insanoğlu eee hayatını devam edemez. Çünkü kim bakar babanı yaşlansa? E şimdi görüyoruz. İslami şuuru olmayan, maalesef gayrimüslimlerden bahsetmiyoruz. Bizim Müslümanlardan bahsediyoruz. Ne yapıyor? Ana babasını huzurevine koyuyor. Bakmasın onun yakılmasına, yapmasına, ilacını vermesine. Huzur evine koyuyor. O ana baba ne oluyor? Kahro oluyorlar orada. Çocuklar da kahroluyor asıl da. Bilmiyorlar. Yani evlerinde huzur yoktur. Halbuki ana baba berekettir evde. Onlar kendi bereketini elleriyle çıkartıp atıyorlar. İşte İslam toplumsal bir din olduğu için Allah-u Teala yaratmış. Ne geçerlidir bu toplum için? Allah-u Teala en iyi bilenlerden. İşte ana babana iyi getirdin senin imanın artar. İmanın arttığı ne olur? Düşmana karşı silahlendirirsin, güclenirsin. Ne kadar ne kadar salih bir amel işlesen iman depon doluyor. Gücleniyorsun. Ondan dolayı baba anaya iyi getirmek lazım. Akrabalara iyi, iyi getirmek lazım. Akrabalara akraba niye? Sıla-i rahim. Sıla-i rahim nedir? Çok önemli bir şeydir. Sıla-i rahim olmasa insan toplumsal birbirinden kopar. En önemli bizim Müslüman toplumunu başarıya orantı oran atan nedir? Sıla-i rahimdir. Sıla-i rahim çok önemli bir meseledir. İnsan gider amcasını sorar, dayısını sorar, akrabasını sorar, babasının arkadaşlarını sorar. Bu hepsi sıla-i rahimdir. Hatte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste diyor ki, ömrü bir şey uzatmaz sılay-ı rahimden başta. Sılay-ı rahim etsen ömrün uzanır. Hem de neyle uzanır? Şerde değil, taatinde uzanır. Allah taatinde uzanır. Sılay-ı rahim çok önemlidir. Sılay-ı rahim bereketi getirir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. İstersin malında o zamanında bereket olsun, sılay-ı rahim yap. Sılay-ı rahim yap. Git ziyaret et. Deme bu amcam bana gelmiyor. Sen git. Günde gitmesen 2 günde bir, 3 günde bir, haftada bir. Zamanına, mekanına göre. Yeter ki kopkunluk yapma. Benim işim iyidir. Maalesef. Hayat geldikçe ne oluyor? Maddileşiyor. Aslında ne olacak? İslami hayatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gidip Hazret Hadice. Bak Hazreti Hadice Mekke'de vefat etmiş. Kaç sene sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Khedice'nin arkadaşlarını yaşlanmışla gidip ziyaret ederdi. Bu da Sıla-i Rahim'dir. Olarak zavih-i kurban çeşitseyle et gönderirdir. Sıla-i Rahim çok önemlidir. Evet. Akrabalara koğuşu ile iyi geçinmek. Bunlar nedir hepsi? Bunlar salih amellerdir. Bunlar insanın konşu o kadar önemlidir ki arkadaşlar maalesef bir günde bunu bilemiyorlar. Hele metropolda hiç bunlar silinmiş atılmış bunlar. Konşu öyle önemlidir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki le yezel cibril le yezel istibrariye dedik. Devamlı. Devamlılık. Devamlı bana cibril ne tavsiye ediyor? Konşunu konşunu konşuna konşuna iyi geçin. Hatta ki zannettim Neredeyse bu devamlılığın peşinde gelir komşu senin mirasın olacak. Komşu çok önemlidir. Onun için Allah Süale diyor ki kim komşu kızının kadınıyla bir kötü bir şeyle bulunsa o Allah'ın rahmetine kavuşmaz. Neden? Çünkü sokaktan bir insan senin komşu evine giremez. Zaşaret ederiz, ortaya çıkar ama komşu komşunun girer. Kimsenin dikkate çekmez. Komşu komşunun emanetidir demagız diyor. Yani sen kendi şerefine, ailene nasıl sahip çıkıyorsan komşuna da öyle çıkman lazım. Yani komşunun şerefi senin şerefindir. Çünkü komşu insana en yakındır. Hakkı var. En yakındır. Yani hasta olduğun sene belki baban senden, amcan senden uzaktır ama kim en önce gelir sana? Komşun gelir. Eydi sen komşularıyla iyi geçirsen ne olur? Toplumsal işte asr-ı saadet dedikleri bular vardır arkadaşlar. Asr-ı saadet niye asr-ı saadet diler? Bunlar hepsi orada canlıdır, yaşanıyordu. Bizim için de yaşanmadığı için asr-ı saadetten ne oluyor? Uzak oluyoruz. Cenelde müminlerin iyi geçinmemiz lazım. Bir Müslümanı gördün, tanısan tanımasa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem selam ver ona. Kardeşin geldi karşısına, güler yüzlü karşılıyor onu. Bunlar hepsi nedir? İyi geçinmektir. E bunları yaptıkça ben niye bir tane Müslüman tanımıyorum onu, karşıma geldi selam verdim ona. Niye verdim buna selam? Eğer ben buna selam tanımıyorum. Ben buna selam verdim deseler bu e insandır bu dünyada kalır. Ama ben bunu Allah rızası için selam veriyorum. Allah emretmiş bize. İnsanlardan iyi gelmeye selam ver, ne yapar? İmanımızı artırır. Yani bu çocuk oyuncakları var. İns oyunuyorsun, silahın boşalıyor, gidip bir şeylerden dolduruyorsun. İnan ki bizim bu tarlada aynı o savaş tarlasında gibidir. Çocuklar oynarlar savaş oyunda. Gel. Aynen onun gibi değil. Biz iman toplamamız lazım. Ne deme bu küçük imandır bu bölge. Nerede buldun iman dopala? Sana lazım olur. Çünkü bazen böyle bir hata yaparız. İmanımız hemen boşalıyor. İnsan oğlum arızdır. Babamız adam hata yapmıştır. Muazzız hataya. Ama ne yapacağız? Depolayacağız. Depolayacağız. Ne için depolayacağız? İmanımız güçlensin. Bu zor zamanlarda bize o iman lazım olsun. İşte bu iman meselesi Böyle çok önemlidir. Sonra insanlara iyi geçinmek, ikram etmek. İkram nedir? Yani karşılıksız bir şey vermektir. Karşılıksız insanlara bir şey vermektir. Gülerüz dedik, ikramdır, sadakadır. İnsanlara her zaman bir şey beklemeden vermek, iyi geçinmek, ifka kalpli olmak. Bunlar hepsi ne yapar? İnsanın emelini arttırır. Bunlarda da kimi örneğe geleceğiz. Nebevi ahlak. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakın onunla ahlaklandırırız. Onunla sıfatları saf ne olur? İşte imanımız artar. Bu iman artması ne yapar bizi? Bu tarlada muhafaza eder. Onun yanında onun yanında bu değil sadece biz toplumda toplumda düşkün insanları var, fakir var, fukara var. Onlardan da iyi geçinmemiz lazım. Çünkü bizim rızamız gösterişsin değil, desiler değil. Allah rızası için yaptığımız için o meseleleri o fakir fukarayla iyi geçinmemiz lazım. Cenab-ı Allah arkadaşlar, Müslümanların sevinçli zamanlarında yanlarında olmamız lazım. En iyi şekilde minnetsiz zor zamanlarında yanlarında olmamız lazım. Hakiki mümin budur. Allah rızası için bunu yaptığında senin imanın artıyor. Depon doluyor. Artık ne olur? Depon dolduğunda işte sen sabredersin. O mahsiyetlere, şeytanın tuzaklarına sabredebilirsin. Fakir ve fukara suvar yetimi var yoldan ya tenuar bunlar hepsine iyi geçinmek zorundadır. Allah subhanahu wa taala birçok ayette mesela eee Nisa suresi 36'da "Wa ibudullaha ve la tüşriku bihi şey'en." diyor Allah'a ibadet edin, şirkoşmayın. Tamam bu. "Ve bil valideyni ihsana." Ne dedik? Bak Ana babaya ihsanla. İhsan nedir? En güzel şekilde geçirmek lazım. Ve'dil qurba. Kurba nedir dedik? Kısım akraba. Sıla-i rahim. Vel yetama. Yetimler. Yetim kimsesizdir. O en ifka gönüllüdür. Onun elinden tutmak lazım. Vel masakin. Masakin nedir? Fakirler. Miskin fakirden Daha incedir kalbi. Fakir, mağdumdur, hiçbir şey yoktur. Celil el açar. Miskin var. Sabah yemeği var ise akşam yemeği yoktur. Bu ne yapar? İfka gönüllü olur. Utanır. Çünkü hayalı olur. Gidip isteyemez. Buna eli davranmamız, bu elimiz verdi, sağ verdi, sol bilme nasıl lazım? İşte bu imanı ne yapar? Artar. Sonra diyor komşuya ve bütün bu bu sıfatları saydıklarımızda ne olur Allah Subhanahu ve Teala ayetiyle bitiriyor Allah Subhanahu ve Teala inna Allah la yuhibbu man kana muhtalana fakhura ne demek Allahu Teala diyor sevmez kimi sevmez he kibirli insanı gururlu insanı yıfka kalpli olmayanı kattık kalp ürekli olanı sevmez. Neden sevmez? Çünkü salih kullarından değil. Salih kulların kalbi ne olur her zaman? Yıfka olur, imşak olur. İşte bu bu meseleler bizim imanımızı artırır. Bunlara biz muhafaza etmemiz lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diğer bir hadiste ne diyor? المسلم اخو المسلم مسلمان مسلمanın kardeşidir. Müslüman müslmanın kardeşidir. Kardeş nedir? Ukuvet. Çe tane kardeş var. Bir kan, bir din. Buun kardeşi kandan övndedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye Medine'ye geldiğinde ne yaptı? Ukuvet yaptı. Anser'dan kimi muhacirleri Böyle bir ukhuvat yaptı ki tarih bunu yaza yaza bitirmiyor. Diyorlar cöz şey altın suyuyla yazınsa. Halbuki altın suyu çok pahalı bir şey değil. Bugün de ehli bidat kubbelerini minarelerini altın suyundan aslında daha ince, daha cer, cöz suyuyla yazılması lazım. En nadir cöz suyu nereden çıkar? Feşetullah <gülüyor> Allah korkusunu açıyor. Onu ile bile yazılsa azdır. Göz yaşıyla. Yaşı o suyla yazılsa bile bunların yaptığı ukuvvet. Abdirrahman İbn-i Avf bir sahabi Resulullah s. bir ansar ile onu ne yaptı? Ukuvvet yaptı. Bu muhacir bu ansar. Muhacir hicret etmiş Allah rızası için ansar da kucağını açmış Allah'ın misafiri için. Resulullah dedi buçi kardeşsiniz. Çünkü ellerinde mal yoktur. Bir kişinin yemeğeni iki kişi yer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Hadi kardeş olun gidin birbiriniz yanında kalın. Hatta biraz toparlanalım. Adam geldi eve ne dedi Ansari ona? Ey Abdurrahman dedi kardeşim. Bak benim malım yarıdan bölüyorum. Yarsı sene, yarsı bene. Bunu kim yapar? Bunu kim yapar? İşte onun için göz suyuyla bu yazılması lazım. Yarsı mene yarsı sene. Sonra dedi benim dört tane hanımım var. Bahset bir tanesini. Beğendiğini. Ben boşuyum öddeti bitsin ondan sonra sen al onu. Yahu bu malı anladık belki yapan olabilir. E bunu kim yapar? Kim hedefe çitlenmişse onu yapar. İşte onun için o hakiki kuvvet budur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu toplumda bu kuvveti canlandırmak. Müslüman mu, toplumda istiyor. Bu canlandı mı? Canlandı. Biz diyebilir miyiz ya bu bu zor meseledir. Bunlar teoride kalır. Pratikte zordur. Hayır. Tevrisi var Resulullah'ın sözü. Pratik Resulullah'ın ameli, ashabının ameli. Ha Resulullah ameli dediniz bu resuldür zaten. Diyoruz ya biz o peygamberdir. Biz nerede yapabiliriz onun gibi? Ama ne var? Ashap var. O peygamber ise bunlar sizin gibi ashaptı. Biz sahabe seviyesine çıkabilir miyiz? Evet. Sen ben sana garanti veririm şimdi burada. Sen Ebubekir gibi olabilirsin. Hiçbir manası yoktu. Senle ne Ebubekir'in bir farkı var. O Resulullah'ı görmüş, sen görmemişsin. Onun haricinde ne kadar çaba yapsan ona yetişebilirsin. Sen sahabe gibi olabilirsin. Onlar neydense sahabolardır amelden. Bir farkları var onların. Onu kimse idrak edemez. Onlar da o sahabeye hastır Resulullah'ı görmüş. Biz göremeyiz. Ama sahabeyle beraber o dünyada aynı mecliste oluruz görürüz inşallah. Evet. Ondan dolayı arkadaşlar bu salih ameller bizim için çok önemlidir. Bu salih amellerde imanımızı artırır.